Hali. Ben bugünlerde bunu düşünüyorum. Yunan modernleşmesinin durumu ne olacak? Yunan sanayisi niye bu durumda? Cidden bunu düşünüyorum. Kişi, elindeki o iyi şeyi kriter alarak Başka iyi şeyleri kolayca tanıyabilir İyi bir soru, başka iyi sorularla İyi bir insan, başka iyi insanlarla İyi bir müzik, başka iyi müziklerle gösterir Bu millet, Arabeski iyi müzik sanıyorsa, bu, klasik Arap müziğini dinlemekten mahrum edildiği içindir. Pazar sabahları, millete klasik Batı müziği dinleterek, milleti köylülükten kurtaracağınızdan zanneden köylüler, klasik Türk müziğini yasaklamasalardı, onun sayesinde klasik Batı müziği gibi diğer iyi müziklerin de kıymetini bilecekti insanlar. Gazali'nin sadece ismini değil de Sorularını Dertlerini bilseydi Hadegar'in sorularını da bilecekti Bu millet muhiddin Arabi'yi bilmediği için Spinoza'yı derin sanıyor Bu millet Şeyh Galip'in ne dediğini bilmediği için Göte'yi önemli biri zannediyor İnsan en iyi gece düşünür. En iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü İbrahim Paşal. <Gülüyor> olan Hitler, büyük bir Alman olarak tarihe geçmek için yaşadı ve öldü. Bir Gürcü olan Stalin'in büyük bir Rus, Korsikalı olan Napolyon'un büyük bir Fransız, Makedonyalı olan İskender'in büyük bir Yunanlı olmak istemeleri gibi. Onlar bu urda yüz binlerce, milyonlarca insanı çiğnediler. Olmayacak şeyler için öldürdüler günleri. Ne kadar da tanıdık büyükü. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü. İbrahim Paşam. kadar da tanıdık bir öykü. Evet, olmayacak şeyler için. Kenardan seyrederken... Sonuçta... insanın zayıf bir varlık. Kırk defa duyduğu şeyin... Doğru olduğunu zannedebiliyor. Şayet biriktirmiş biri değilse daha doğrusu fikir sahibi değilse fikir sahibi yani bir şeyleri tertip etmiş hayatta her şeyin yerini tertip etmiş tertip etmeye çalışan düşünen kişi fikir düşüncenin ürünü Sanıyorum kök anlamında da var böyle bir şey. Tertip etmek gibi. Yani hayatta her şeyin yerini bulma çabası. Düşünmek. Bu çabanın ürünü hayatta her şeyin yerini bulma. Her şeyi yerli yerine koyma. Çabasının ürünü de fikir. Sanıyorum düzgün mücümle kurdu. Şimdi şayet her duyduğumuzu fikir zannediyorsanız efkardan nasibiniz yoksa efkar bunalım değil. Fikir kelimesinin çoğulu çok düşünceli çok düşüncesi olan biri değilseniz Tamam öyle diyorsun ama peki diye başlayabilecek düşünceleriniz, fikirleriniz yani efkarınız yoksa son dinlediği haber bültenine inananlardan iseniz, son okuduğu köşe yazarlarından ikna olanlardan iseniz işte Öyle iseniz. Durum çok da iyi değil herhalde. İşte öyle iseniz mesela size şunu hatırlatmanın bir faydası var mı? Mesela şöyle bir soru sorayım size. Hatırlayacaksınız. Böyle köşe yazıları da yayınlandı Türk basınında. İşte Amerikan ordusunun boşnakları Kurtardığı Sırp mevzilerini bombalayarak Boşnakları kurtaranın Amerikan ordusu olduğu bu defa da Bağdatlıları Iraklıları kurtaracağı şeklinde yazılar yazıldı. Çok da doğru görünüyordu. Çok da güzel görünüyordu. Kulağa da güzel geliyordu. Şayet Allah selamet versin, Ali İzzet Begov için makamında Amerikalılar tarafından tehdit edildiğini bilmeseniz. Nasıl yani? Şöyle yani, 1.300 ee, günlük kuşatmanın sonrasında Bosna ordusu. İlk defa taarruza geçmişti. İlk defa taarruza geçmişti. Ve... ...kaybettiği toprakları... ...geri alıyordu. İnşallah... ...Aliye İzzet Begoviç bunları... ...hatıralarında yazar. Kişiler... ...konuşmalar... ...gün ışığına çıkar. Sadece... Bosna her ilgilenen sınırlı sayıda insanın bildiği şeyler olmaktan çıkar bunlar. Bu defa Amerikan ordusu Hadi Hzetbegoviçi ordunun durdurulmasını yoksa Sırpları bombaladıkları gibi Bosna ordusunun da bombalanacağını duymuş oldu. Dedim ya keşke isimleri aklımda tutabilsem. Mesela Bosna Kurtuluş Savaşı'nda Bosnalıların genel kurmay başkanının ismi. hatırlayamıyorum işte. Maalesef. Öyle ki Aliye İzzet Begovic kendisine telefon açtığında ya da telsize ulaşmaya çalıştığında... Bu emri kabul etmemiş, kabul edememiş, işini sindirememiş. Aylar sonra, ilk defa, hem de kendilerine katılan Sırplarla birlikte, Boşnak ordusunun taarruza geçtiğini, Sırp milislerinin dağıldığını, çözüldüğünü, Cepheleri terk etmeye başladıklarını, işte böyle bir ortamda topraklarını kurtarmaya başladıkları bir ortamda dur emri almak herhalde değil genelkurmay başkanının sıradan bir erin dahi kaldırabileceği, kabullenebileceği bir şey değil. Bunlar sanıyorum köşe yazılarında yazılmadı. Bunlar konuşulmadı Uzmanlarımız böyle şeyler seslendirmedi Keşke mesela Keşke işte Şöyle bir yazı okumuştum İşte günlerdir Amerikan askerleri Denizde bekliyorlar Fırtınalar oldu Hava koşulları kötü Amerikan askerlerimi orada denizin ortasında, fırtınanın ortasında bırakmak hiç müttefikliğe sığar mı gibi çok duyarlı yazılar okudum ben. Zaman zaman köşe yazılarına göz attığımda ne yalan söyleyeyim, duygulanmadan edemedim. Ama bir gün sonrasında olabilir, iki gün sonrasında olabilir, mesela... Türkiye'nin çok satan gazetelerinden birinin internetteki manşetinde İncillik krizi diye bir manşet Gördüm bir gece yarısı kazara O da şöyleydi Afganistan'a yardım götürdüğü söylenen uçaklarda Kuzey Irak'a Askeri malzeme götürüldüğü Fark edilince İncillik'te kriz çıktı Ve Uçuşlar durduruldu. Bu müttefikliğe sığar mı? Afganistan'a insani yardım götürüyorum adı altında, tezkere meclisten geçmeden, bulunduğun ülke topraklarında, o ülkenin kurallarını hiçe sayarak, askeri malzemeyi Kuzey Irak'a götürmek. Böyle yazılar okumadım ama o mesela? Nedense... Sanıyorum o köşe yazıları, fırtınanın ortasındaki o Amerikan askerlerinin ne kadar kötü günler geçirdiğini düşünmekle ve üzülmekle meşgul oldukları için bunları göremediler ya da görseler de anlayamadılar, inanamadılar muhtemelen. Bunlar da hayatın gerçekleri işte. Dolunay gökte Yakamoz vurmuş gibi ateş böceklerini seyle daldım Gece kendime bezdettim yanışlar yanın, yansız yolsuz. Sonra fırtınadaki Amerikan askerleri geldi aklıma, duygudandım. Ne yapıyorlar acaba dedim, efskarlandım. I'm not the Duygularımızı nerede kullanacağız? Evet, soru buydu. Bir karar verirken çünkü duygularını karıştırma diyorlar sürekli. Birkaç tanesini dövdük, o arada yanlışlıkla bir basma yansı buna da vurduk, ondan da özür diliyoruz. Oray böyle gelişti yani ama bir tane Atatürk'ün resmi yok, devlet orayı bir ele alsın yani, emniyet bir araştırma yapsın. Yasadırsı dev bir yer evet. vardır orada. Yani ben iki tane genç kız vardı, onları mutfağa koyduk, İşte biraz diklenen oldu, ağızlarını payda verdik yani güzelcana. Güzelcana dövdük, güzelcana dövdük. insan en iyi gece düşünür en iyi yürürken düşünür gece yürüyüşü İbrahim Paşa nın. Bunların belki de önemli özelliği birçok şeyin yerinden edilmiş olması, yani yeni sınırlar, yeni tertipler, yeni tasdifler e, ile birçok şeyin yerinden edilmiş olması, yerinden edilmiş olan şeylere de doğru dürüst bir yer bulunamamış olması. Örneğin diyelim nüfus anlamında diyaşi olarak sadece işte Filistinliler ve diğer insanlar mülteci yerinden edilmiş iken insan merkezi düşünürseniz insana baktığınızda modern zamanlarda duygularınızı nerede kullanabileceğinizin sorusunu cevaplayan rastlayamazsınız. Nerede mi kullanayım duygularımı? Çorapları seçerken, alışveriş yaparken pembe olsun. Ne, yani nerede kullanacağım duygularımı? Küçük şeylerde. Mesela, Hani olur evrinsen mutlu eden küçük şeyler, işte öyle şeyler falan. Bütün bunlar farkında mısınız? Biyolojik bir varlıktan ibaret görüyorum. Yani duygularınızın hiçbir hiç önemi yok. Ne hissettiğinizin hiçbir hiç önemi yok. Oysa işte ben çocukluğunda Amerika filmleriyle büyümüş biriyim. Mesela şöyle aileler hatırlarım. Filmlerde şöyle ebeveyn kavgaları hatırlarım. Genç kız dansçı olmak istemektedir. Ya da delikanlı basketçi olmak istemektedir. Oğlum ayakların yere bastın biraz. Akıllı ol, mantıklı ol, iktisat falan yaz tamam mı? Sonra karnın doymaz, nefesin kokar bak. Ben mesela böyle filmler de büyüdüm, büyüdüm zannediyorum sizler de bunlardan çok fazlasını görmüş olmalısınız. Yani aterkil bir düzen için eleştirilir, kadınların ne hissettiğinin hiçbir önemi yok çünkü baskı, aşağılama. Onların isteklerinin, ihtiyaçlarının hiçbir önemi ve değeri yok. Ne farkı var? Yani ben ciddi olan hiçbir şeyde duygularımı bulaştıramıyorum. İşle ilgili bir karar verirken. Hatta başka dahi bulaştıramıyorum neredeyse. Ev alırken, araba alırken siyasi bir meselede sadece rakamlar niceliksel olarak hangi taraf yüksek veriyorsa sanki şey açık artık sattım işte modern zamanlar çok da fazla böyle soyutlamaya gerek yok ama duyguların da yerinden edildiği zamanlardır mesela bugün Türkiye'de işte operaya, klasik batı müziğine değer verilmediği ve bu alanda emek sarf eden sanatçıların dışlandığını duyabilirsiniz. Hatta bu alanlarda emek sarf eden insanlar, işte klasik batı müziğine, operaya, baleye kimse değer vermiyor. Sponsor dahi bulamıyoruz dediklerini duyabilirsiniz çok rahatlıkla. Tam merkezine Süleymaniye Camii'ni yapan bir zihniyet, yani şehrin tam merkezine çok duygusal bir yapı koyan bir zihniyet. Ama o duygusal yapının, o duygusal yapı çok büyük bir matematiğin eseri. O duygusal yapı çok büyük bir matematiğin eseri. Hı hı. Sadece kaba bir hacimsel büyüklüğe sahip değil, Evet böyle bir şehir var karşınızda İstanbul gibi. Buna karşın modern kentleri düşünün. En önemli yerlerinde e, klasik müzik dinleyebileceğiniz konser salonları. Sanat merkezleri görebilir misiniz? Hayır. Çok sınırlı bölgelerde. Mesela Viyana'yı müstesna tutun çünkü zaten orası bir sanat şehri. yan unutmasın sizi yani. Eee. Daha kombini söyleyeyim mi size? Kral Faysal'ın CV'sini gördünüz mü? Kral Faisal'daki. Hani şu CV var ya, bir iş yerine müracaat ederken daha önce nerelerde çalıştığınızı Hangi yıllar arasında ne iş yaptığınızı Ayrıldığınız yerlerinde Hangi departmanda çalıştığınızı Niçin ayrıldığınızı Referanslarınızı Vesaire Kişisel bilgilerinizi yazdığınız kağıt parçası İşte bir CV C.V Kral Faysal'ın CV'sini gördünüz mü? Kral Faysal kim ki? Mekke Şerifli'nin üçüncü oğlu yani, CV'sinde ne yazıyor biliyor musun? olsaydı yani, olmaması için bence bir neden yok. Kral, yanındaki sütun, Suriye Kralı, tarih 1920, nasıl, İyi işti mi? Biraz satırda ne yazıyor olacaktı, yani bir CV yazsaydık, Kral Faisal'ın CV'sini yazıyor olsaydık, İkinci satıra geçtik. Birinci satır kral. Ortaki satırda Suriye kralı. Yani Suriye devleti demek. Yani hakaret etmek manası da söylemiyorum da şirket gibi sanki. Az sonra anlayacaksınız niye böyle dediğimi. Biraz satırda şu. Kral. Görev bölümünde. Bu defa Neren'in kralı. Yanlış de şaka yapmıyorum. Nasıl yani? Evet, bu defa Neren'in kralı? 1920 yılında Suriye'nin kralı. Suriye'den ayrılan, bağımsızın kazanan bir toprak parçası da yok. Ta Suriye tarihinde böyle bir şey yok. Ama Kral Faysal, bir başka ülkeye daha kral oluyor. Hı hı. Neren'in, şu anda haberlerde ismini sürekli gördüğünüz ülkenin. Irak Kralı. Yıl 1921. Sanıyorum 1920 yılında, malum o dönemde Suriye Devleti'ni Fransızlar kuruyor, Fransız mandası altında. Fiyatta anlaşamıyorlar olsa gerek. Şam'dan çıkarılıyor Kral Faysal. Bir yıl sonra İngilizlerin kurduğu Irak Devleti'nin başına geçiriliyor. Nasıl bir CV? Yani hayal dahi edemem ben. 1920'de ne iş yaptınız? Düşünsene iş göre. Kraldım. Nerede? Suriye'de. Peki 1921'de? Yine kraldım. He. Yani bu, bu... Evet evet, bir defa Irak'ta kraldım. Nasıl yani? Öyle. Yani daha iyi şartlar buldum. Maaş, prim falan iyiydi. <gülüyor> Şimdi... Bunu yazanlar kim, bu tarihi yazanlar kim? Bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan... Fıkra yani, bu fıkra. Ve benim hep söylediğim bir şey var, belki siz ilk defa duyacaksınız ama... ...gülüp de geçemediğimiz batıllaşma fıkrasıdır, bu başka bir şey değil. Çünkü bugün burada, buradan konuşuyorsak bunun nedeni şudur.